Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Johnny Wakelin ve Kinshasa Band'den Black Superman adlı parçayı dinlettik. Neden dinlettik? Çünkü... Muhammed Ali savaş karşıtı efsanevi ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörü hatta sporcusu sayılan aynı zamanda da savaş karşıtı ve bütün insani mücadeleler konusunda da ömür boyu mücadele vermiş olan çok önemli bir kişi 74 yaşında hayata veda etti. Bugün Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından değil ama onun Ateş Anıları üçlemesinden maalesef İngilizcesinden. Türkçesi de var ama bizlere geçiremediğimiz için alelacele bendenizin yaptığı bir çeviriyle okuyacağız. Ali, ona Cassius Clay adını verirler. O kendine Muhammed Ali demeyi seçer. Onu Hristiyan yaparlar, o kendini Müslüman yapmayı seçer. Onu kendini savunmaya zorlarlar, kimse Ali gibi yumruk atamaz olur, onunki kadar sert, onunki kadar hızlı. Hafif bir tanktır o, silindir gibi ezen tüy, dünya şampiyonluğu tacının yıkılmaz sahibi. İyi bir boksörün dövüşünü ringin sınırları içinde tuttuğunu söylerler ona. O da der ki gerçek ring başka bir şeydir. O ring zaferi kazanan siyahın yenilmiş, yenilmiş siyahlar ve mutfak artıklarını yiyenler uğruna dövüştüğü yerdir. Ona ihtiyat tavsiye ederler. O andan itibaren bağırıp çağırmaya başlar. Telefonlarını dinlemeye başlarlar. O andan itibaren telefonda da bağırıp çağırmaya başlar. Üstüne bir üniforma giydirirler onu Vietnam'a postalamak için çıkarır atar üniformayı ben gitmiyorum diye bağırmaya koyulur. Gitmeyecektir çünkü hiçbir garezi yoktur Vietnamlılara. Onun ya da başka bir siyah Amerikalı'nın kılına bile dokunmamıştır ki onlar. Dünya şampiyonluğunu elinden alırlar, boks yapmaktan men ederler onu, hapis ve para cezasına çarptırırlar kendisinin insanlık onuruna yaptıkları bu iltifatlar için bağıra çağıra teşekkür eder onlara. Eduardo Galeano ateş anıları üçlemesinde. Evet bu serinin kitabı geçtiğimiz ay çıktı hatta Memoria, Memoria del Fuego isimli kitabın. Sel, sel yayıncılıktan çıktı diğer kitapları gibi Galeano'nun. Bakarsınız elimizdeki kitap bitmeye başladığı zaman aynalar bitmeye başladığı zaman bu kitaba doğru bir geçiş yaparız biz de. Evet buradan acele bir kendi çevrimizle girdik devreye. Aslında Muhammed Ali Cuma günü toprağa verilecek boks efsanesi. Yalnız boks efsanesi değil. Yani 20. yüzyılın en büyük efsanelerinden biri Muhammed Ali Cuma günü toprağa verilecek. Doğum yeri olan Kentucky eyaletinin Louisville kentinde düzenlenecek bir törenle bütün dünyadan Muhammed Ali'ye veda etmek isteyen herkes davetli demiş ailesi Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton bir konuşma yapacakmış. Ayrıca komedyen Bill, Billy Crystal ve spor yazarı Bryant Gumbel da birer konuşma yapacaklar. Yaymış yani geçmiş en iyi boksör kabul edilen 74 yaşındaki Muhammed Ali. Tam, tanımlanamayan doğal nedenlere bağlı septik şok yüzünden öldüğü açıklanmıştı. Parkinson hastasıydı uzun zamandan beri, 32 yıldan beri ve solunum sorunu ağırlaştığı belirtilmişti. 1964'te Amerikalı boksör Sonny yeni yenip ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra üç dünya şampiyonluğunu kazanan ilk boksör oldu. Daha sonra 81'de boksu bıraktı ve Sports Illustrated tarafından 100 yılın sporcusu, BBC tarafından da 100 yılın spor adamı seçildi. Aynı zamanda büyük çok önemli bir insan hakları savunucusu ve şairdi. E, nasıl hatırlanmak isterseniz istersiniz sorusuna da halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok size fazla gelirse o zaman da sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur demişti. Şimdi e, haberlerde biraz daha vaktimiz olduğunu düşünerek şeyi de okuyalım onun hakkında önemli bir kitap yazan Nation dergisinin ünlü spor yazarlarından ve aktivist de Zirin ölümü üzerine hemen 3 Haziran tarihinde da Nation dergisinde özlü bir makale yayınladı onu da yetiştirdik şimdi ona girelim Başlığı şöyle, ben yalnızca özgür olmak istedim. Muhammed Ali'nin radikal yankıları ve yankılanmaları. Ali'yi içinde yaşadığı zamanlar biçimlendirmişti ama onun ölümü bize şunu hatırlatmalı. Ali de içinde yaşadığı zamanları biçimlendirmişti. Yankılar, naralar değil, yankılar. Muhammed Ali'nin ölümü insanların akıllarını hemen onun Joe Frazier ve George Foreman'la yaptığı efsane boks maçlarını getirecektir şüphesiz. Ya da ırkçılık ve savaş karşıtı naralar, rumble diyor ona, hatırlanacaktır. Ama bize kalan Muhammed Ali'yi tam olarak görebilmemiz, yani onun dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sporcusu olduğunu kavrayabilmemiz için asıl onun yarattığı yankılanmaları kavramamız gerekecek gerçek zamanda siyasi dişlerini söküp onu kitlelerin tüketimine elverişli zararsız bir put ya da ikon haline dönüştürme girişimlerine karşı en iyi savunmamız da işte bu yankılanmalar olacaktır. Doktor Martin Luther King 1967'de Vietnam Savaşı'na karşı çıktığında hem yerleşik medya hem de kendi danışmanları tarafından eleştirilmiş Dış politikaya odaklanmaması gerektiği söylenerek uyarılmıştı. Ama Dr. King bildiği yolundan bildiği gibi devam etti ve bu yeni duruşunun haklılığını ortaya koymak için de halkın önünde açıkça şunu söyledi. Muhammed Ali'nin dediği gibi hepimiz, yani siyahlar, koyu renkliler ve yoksullar, aynı baskı sisteminin kurbanlarıyız. Nelson Mandela, Robben adasında hapis yatarken, Muhammed Ali sayesinde kendisini sanki etrafında hiç duvar yokmuş gibi hissettiğini söylemişti. John Carlos ve Tommy Smith, Meksiko City'de madalya töreni için çıktıkları podyumda yumruklarını havaya kaldırdıklarında, dile getirdikleri taleplerden biri de, Muhammed Ali'nin şampiyonluk unvanının iadesiydi. Onlar Ali'ye, kara atlet isyanının savaşçı azizi diyorlardı. Öğrencilerin Şiddet Kullanmadan Koordinasyonu Komitesi SNCC kuruluşunun gönüllüleri 1965'te Alabama eyaletinin Lounge ilçesinde bağımsız bir yeni siyasi parti kurduklarını açıklarlarken kara panteri sembol olarak ilk kullananlar onların yeni kurdukları grup oldu. Orman kedisinin kapkara siluetinin altında da doğrudan doğruya bizim şampiyonun bir sloganı okunuyordu. En büyük biziz. Billie Jean King sporda kadınlara eşit haklar verilmesi için mücadele ederken, Muhammed Ali ona Billie Jean King sen kraliçesin diyecek bir kelime oyunu yapıyor burada King coin olarak. King de bu sözlerin kendisini oracıkta gayet cesur hissettirdiğini söyleyecekti. Soru şu, neden? Muhammed Ali acaba neden kültürün boylu boyunca içinden geçen ve dünyayı çepeçevre dolaşan böyle radikal bir dalgalanmayı yaratabildi? Muhammed Ali'nin spora ve şiddete tapan ve fakat aynı zamanda bir yandan kara derilleri suçlu ilan ederken, bir yandan da siyah sporcuları putlaştıran bir kültürde sert ve dirençli olmanın tanımını yeniden yapmak, iyi cesaret fikrini de kolektifleştirmekti. Şampiyonun sokaktaki söylemi ve ringdeki eylemi aracılığıyla şu ortaya çıktı ki, cesaret yalnızca Sunilistan'a kafa tutmaktan ibaret değildi. Cesaret, harbi konuşup doğruyu daima egemen kılmak demekti. Bunun bedeli ne olursa olsun. Muhammed Ali bundan 50 yıl önce, Bizati var varoluşuyla basit ve tehlikeli bir ders verdi herkese. Gerçek erkekler barış için kavgaya girişir, gerçek kadınlar da seslerini yükseltir ve kavgaya karışır. Ya da Bryant Gumbel'in yıllar önce söylediği gibi, Muhammed Ali korkmayı reddetti. Böyle yapınca da başkalarına cesaret aşıladı. Ali'nin ünlü sözleri arasında benim favori olan, benim favorim olan bir kayayı hastanelik ettim, bir tuğlaya dayak attım. O kadar kötüyüm ki ilaçları bile hasta ederim. Ve bunlar gibi sözler değil aslında. Benim favori sözüm, Vietnam Savaşı'na gitmesi için askeri alınmayı reddettiği zaman söyledikleri. Memleketi Louisville'de adil barınma hakkı konusunda bir toplantıya katıldığında. Şunları söylemişti. Neden bir üniforma giyecekmişim de evimden on bin mil öteye gidip Vietnam'daki kahverengi derili insanların üstüne bomba ve kuşun yağdıracakmışım ki? Hem de burada, Louisville'de zenci dedikleri insanlara köpek muamelesi yapılır, en basit insan hakları onlardan esirgenirken. Hayır efendim, evimden on bin mil uzağa gidip sırf beyaz köle sahiplerinin dünya yüzündeki koyu derili insanlar üzerindeki egemenliği sürüp gitsin diye bir başka ulusun katledilip ceyir ceyir yakılmasına yardım edecek halim yok benim. Böylesi kötülüklerin sona ermesi gereken gün işte bugün. Böyle bir tavır koymak sana milyonlarca dolara mal olur diye beni uyardılar. Ben de buna bir kere vermiştim cevabımı ama şimdi bir kez daha söyleyeyim. Benim halkımın gerçek düşmanları işte burada. Kendi adalet, özgürlük ve eşitlik kavgalarını yürüten insanları köleleştirmek için bir araca dönüşerek, dinimi de, halkımı da, kendimi de rezil rüsva edecek değilim. Savaşın benim 22 milyonluk halkıma özgürlük ve eşitlik getireceğini düşünseydim, beni askere almalarına gerek olmazdı zaten. Ben kendim hemen yarın askere giderdim. İnandığım şeyleri savunmak bana hiçbir şey kaybettirmez. Yoksa hapse girermişim. Ne olmuş yani? Dört yüz yıldır hapisteyiz zaten. Lanet olsun. Bu yalnızca kara iktidar, Black Power hareketinin bir bildirisi değil, bir tebliğ. Uluslararası dayanışmanın bir tebliği. Ezilen halkların bir toplu direniş eylemi içinde bir araya gelmesi. Ülke dışındaki savaşları, ülke içindeki siyah, kahverengi derili ve yoksul insanlara yapılan saldırılarla bağlantılandıran bu tebliğ toplumumuza o dönemde sunulan en yüksek platformdan ifade ediliyordu üstelik şampiyonun platformunda. Lütfen şunları hatırdan çıkarmayalım ki bu görüşler Aliye yerleşik medyanın ve bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin nefretini kazandırmakla kalmadı sadece. Bu görüşler onu medyadaki ve yerleşik sivil halklar mücadelesindeki liberallerin de hedefi haline getirdi. Onlar İslam ulusu, Nation of Islam, hareketine üye olduğu ve Başkan Lyndon Johnson'ın savaşına karşı çıktığı için Ali'ye çok bozuluyorlardı. Ne var ki, ırkçılığa her yolla son verilmesini talep eden yeni bir hareket için, ve yeni yeni ortaya çıkmakta olan çok taze bir savaş karşıtı hareket için Ali dönüşüm yaratan bir figürdü. 1960'ların ortalarında savaş karşıtı hareketle ırkçılık karşıtı hareket paralel ilerliyorlardı. İşte birdenbire ağır sıklet şampiyonu da orada beliri vermişti. Ya da şair Sonia Sanchez'in yürek burkan güzellikte sözlerle şöyle dile getirdiği gibi. O dönemin duygularını bugüne aktarmak çok güç. Tanınmış insanlar arasında askerliğe karşı çıkan pek kimsenin adının duyulmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Genç Kara kardeşlerimizi ve orant genç Kara kardeşlerimizi orantısız ölçüde öldüren bir savaş vardı ortada ve birden karşımızda baş kaldıran ve savaşa hayır diyen bu güzel komik ve şair delikanlı beliri verdi. Bir an durup gözünüzün önüne getirin. Ağır sıklet boks şampiyonu, sihirli bir adam, dövüşünü ringin dışına çıkarıp siyaset arenasına sokuyor ve sımsıkı duruyor. Mesaj gönderilmiştir. Şöyle devam ediyor yazının sonları. Dave Zaire'ın danayışında yeni yazdığı yazının... Biz şu anda hala Muhammed Ali'nin göndermek istediği mesajın tamamını işitmeye çalışıyoruz. Barış için kavga etmenin gerekliliği hakkında bir mesaj bu. Ali'nin hayatındaki karmaşık yönler hakkında etraflı makaleler yazılabilir ve yazılmalıdır da. Malcolm X ile anlaşmazlıkları, 1970'lerde depolitize olması... Sağlığı bozulduğunda savaş tacirlerinin Onu çeşitli yollardan Dekor malzemesi olarak kullanmaya Çalışmaları filan Ama Ali'nin bize bıraktığı Mirasın en önemli kısmı 1960'larda Korkmayı reddettiği dönemdi Yıllar sonra şöyle demişti Ali Kimileri Benim bir kahraman olduğumu düşünüyordu Kimileri yanlış yaptığımı Söylüyordu Benim lider olmak gibi bir niyetim yoktu Ben yalnızca Özgür olmak istedim. Dövüş değil, yankılanmaları. Bu yankılanmalar, Yeni bir kuşak tarafından, Hala duyumsanmakta. sanmakta. Öyle ki, Şampiyonun adının, Hepimizden uzun ömürlü olacağının garantisi var. En iyisini, 1967'de, Basketçi Bill Russell söylemişti aslında. Ben, Muhammed Ali için kaygılanmıyorum. Benim kaygım, Geri kalan bizler için Bu sözler Bugün her zamankinden Daha doğru Evet Devzahire'nin Ben yalnızca özgür olmak istedim Başlıklı Muhammed Ali'nin Hemen ölümünün ardından Kaleme aldığı ve Daneyeşin dergisinde internet sitesinde Yayınlanan yazısını Sizinle paylaştık Bendeniz çevirmeye çalıştım bunu. Çok güzel bir belgesel var. Ben de hafta sonu onu izleme fırsatı bulabildim. Ee, yönetmen Claire Levinson elinden çıkmış olan, yazıp yönettiği, kurguladığı bir film bu. Ben Ali filmi. Ee, sizin anlattığınız biraz önceki anlattığınız neredeyse e, tamam o ikonografik anların e, bir şekilde dokümentasyonu yapılmış. Ki galiba e, benim anladığım kadarıyla Muhammed Ali de bu dokümentasyonları kendisi yapmayı seviyormuş. Yani telefon evet, evet. görüşmelerini ee, elinde mikrofonla beraber çocuğuyla beraber yemek yediği anı çocuğuyla yaptığı ufak mülakatları kaydetmeyi seviyormuş. Ee, bu belgesel içerisinde de bu parçaları da görebilmek mümkün. Aynı zamanda yapılmış olan bu Vietnam'la alakalı olan açıklamayı da görebilmek mümkün. Bir diğer taraftan bu Vietnam açıklaması askerlik karşıtı açıklamayı yaptıktan sonra kendisine verilen kamu hizmeti cezasını da e, görüntülerini de görebilmek mümkün. Ardından ona verilen diğer siyah e, sporcuların desteğini de aynı şekilde izleyebilmek mümkün. Birçok ikonografik an var Ali'nin hayatında. Yani işte bu şeyleri de kafiyeli olarak söylüyor şiirler. Çok ilginç. Onlar da Washington Post'ta bir arkasından çıkan bir e, obet yani e, ölüm ilanı gibi yazılar çıkıyor ya onlardan He. çok esaslı bir tane video bir tane vardı. Orada görülüyor. İşte taşı hastanelik ettim tuğlayı <gülüyor> Mahvettim filan. Görüyorsunuz yüzümde bir tane çizik bile yok. Ben herkesi devirdim e, ve bir kız kadar da güzelim diyor. Mesela daha ne istiyorsunuz diye çok ilginç ve kafiye olarak söylüyor. Yani 11 Eylül saldırılarından sonra da sesini yükseltmiş. Çok sayıda insan hakları davasına, siyasi haklar mücadelesine katılmış. ...son derece gelmiş geçmiş... ...en önemli insanlardan biriydi... ...gerçekten... ...ona daha çok... ...yer ayıracak... ...yani medyada... ...Türkiye'deki medyada yeterince... ...ele alındığını görmedim... ...ne yazık ki belki bundan sonra... ...olacaktır. Yani muhtemelen bir de genç kuşaklarla... ...alakalı olarak söylediklerini de akılda... ...bulundurmak lazım. Yani son maçını galiba... ...1981 yılında... ...Trevor Brad e karşı yapmıştı... ...belgeselde o da vardı... Hakem kararıyla yeni kısay alıyordu. Ama her iki taraf da e, bir şekilde knockout olmak üzereyken bitmiş bir maç olarak nitelendirilmişti. E, yani 1981 yılında son maçını yaptığına göre efsanesi anlatılan hikayeler orada yakalmıştır. Düşünsenize yani benim, benim babamın, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Mandela'nın yaptığı ortak bir kültüre etkinlik ne var diye sorarsanız galiba... Sabahları erkenden kalkıp televizyon başına dikilip ardından e, Muhammed Ali'nin maçını izlemek izlemek için beklemek olacaktır diye evet, düşünüyorum. Evet, zahirdeki maçlarda sabaha karşı saat farkından dolayı öyle Amerika'da izlenebilsin makul bir saatte diye sabahın köründe zahir gibi bir ülkede Afrika'da yapılıyordu. Ama herkes kalkıyordu ve izliyordu. Evet. Hem de radyoda sesli olarak. Sesli olarak, <gülüyor> görüntülü olarak da yok muydu? Yok, yani sesli olarak da izleyenler vardı Hı. o saatte. Ee, dili de sivrimiz sadece <gülüyor> arı gibi sokması ringlerde değil aynı zamanda dilinin de sivri olduğuna dair çeşitli anekdotlarla evet. aktarılıyor. İngiltere'ye gittiği zaman e, neden kafasında bir taşla beraber çıkıyor? E, bu taşın anlamı nedir diye sordukları zaman e, Muhammed Ali diyor ki onlara sizin bir kraliçeniz var ama kralınız yok. Kralınız olarak buraya geldim diyor. Yeni kralınız benim diye İngilizleri selamlıyor. Ama oldukça da e, sevilen bir karakter olarak da biliniyormuş İngiltere'de de. Evet, yani ben neden gidecekmişim diyor, ya ben, benim vicdanım el vermez diyor Vietnam Savaşı'na. O zamanlar yok hiç öyle. Vicdan, irret falan hiç düşünülecek gibi bir şey değil yani. Neden kendi kardeşimi öldür öldürmeye gideyim başka daha kara insanlar için diyor ve neden öleceğim bana hiçbir zaman zenci demediler linç etmediler köpekler salmadılar üzerime beni vatandaşlığımdan yoksun bırakmadılar annemi hızına geçip öldürmediler onu annemin babamı neden öldüreceğim tamam götür gidiyorum evet. bir saniye diyebilen çok önemli bir şey yani bu makalesini internet sitesine koyarız zaten tamam. Evet koyarız Hı. tamamını Önemli sözler ve eylemler içinde tek sıkıntı duyduğum bir şeydi. Burada itiraf edeyim. Açık kitapta uzun, hep içimde bir yaradır. Muhammed Ali maddesini atlamışız. <gülüyor> Düzeltir özür dileriz. İkinci baskısı yapılırsa günün birinde muhakkak yer alacaktır. Cuma günüymüş cenaze töreni ve ailesi de sevenlerin hepsini e, cenaze töreni tüm dünyayı çağırıyor. çağırıyor. Cuma günü de aynı şekilde tekrardan bir merhaba deme fırsatı bulabiliriz galiba efsanevi boksöre. Evet ilk yarım saatimizi buna ayırdık. Şimdi bir ara verdikten sonra günün haberlerine de yine çok ağır çatışma haberleri ve absürt bir dünyanın belirtileri var ortada. Onlara birazdan geçeriz. Açık Gazete